Halkın omuzlarından atlayarak minberin yanına geldi. Onun geldiğini görünce, Hazreti Ömer oturdu ve yüzünü ona çevirdi. Hazreti Ebu Bekir minberin tam önünde durdu ve halka, oturunuz ve dinleyiniz, dedi. Böylece bildiği şekilde hamd senalar etti, şahadet getirdi ve, Hazreti Peygamber sizin aranızda ve henüz sağ iken Allah Teala ona ölümünü haber vermişti. Bu ölümdür. Allah'tan başka hiç kimse kalmaz. Allah Teala,